Üniversitesi Mitatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu" programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Zeynep Ünal. Bugün mitatalamın öğrencileriyle merkezin çocukları akademisyen Emir Benli ve yapımcı Hamit Özonur'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ve birlikte Polonya'nın önemli yönetmenlerinden Pavel pa Pavlo <gülüyor> söyleyemedim 2013 yapımı filmi İday'ı konuşacağız. Ben yine ufak bir giriş yapayım filmle ilgili. Ee, 60'lı yılların Polonyası'nda geçen hikaye kendini Tanrı'ya adayarak rahibe olmaya karar veren yetimhanede büyümüş Anna'nın hayattaki tek yakını teyzesiyle bir araya gelişini anlatıyor bize. Ee, Rahibelik yemin etmeye çok az bir süre kala Polonya'daki Nazi istilası sırasında ailesinin Naziler tarafından katledildiğini ve Yahudi olduğunu öğrenen Anna teyzesinden gerçek adında İde olduğunu öğreniyor. Ve aslında teyzesiyle çıktıkları bir yol hikayesi biraz da film. Ee, aslında programdan önce de epeyce konuştuk ama hemen Emre paslamak istiyorum ben çünkü çok değişik bir yerden bakacak filme. Evet, yani epey konuştuk ve hani çok fazla yönden ele alabiliriz filmi. Ben öncelikle bir bana çok etkileyici gelen ve çok iddialı bulduğum, bir yandan da çok iyi bunu da başardığını da düşündüğüm bir yönüyle başlayayım istiyorum. O da şu, film hemen hemen aynı anda üç ayrı tarihsel, Polonya tarihi için diyelim ya da dünya tarihi için de aynı zamanda, üç ayrı tarihsel olguyu bir arada ele alıyor. Bu idanın ya da Anna'nın... ...Yahudi soykırımıyla olan ilişkisi... ...aynı zamanda Vanda'nın da... E, ...Yahudi soykırımıyla olan ilişkisi... ...ve bu soykırımın bu karakterler üzerinde... ...açtığı yaralar ve hani... ...şekillendirmesi diyebiliriz... E, ...aynı zamanda sadece... ...karakter üzerinden devam etmiyor... E, ...Polonya toplum, toplumunun işte... ...bunun leh vatandaşının Yahudi olmayan vatandaşlarının... E, ...soykırımda aldıkları roller... ...vesaire şeklinde bunu bir... ...bir ana bir... ...övesi olarak ele alıyor... <gülüyor> Bununla birlikte 61-60'ların başında geçtiği için özellikle yine Wanda karakteri üzerinden bu savcı hakim kadın karakteri üzerinden Stalin döneminin Stalin dönemin Polonya'nın üzerinde hem yeniden bir kuruluş hikayesi olarak hı hı. hem de yeniden bir baskı oluşturma hikayesi olarak nasıl şekillendirici ve ne kadar büyük hayal kırıklıklarına gebe bir dönem olarak geçtiğini Hemen hemen eş zamanlı olarak bunlar yaşanıyor film boyunca. Son olarak filmin ortasından itibaren yavaş yavaş belirlemeye başlayan ve hani İda'nın e, kendini bulmasına ya da özgürleşmesine doğru giden bir e, nasıl diyelim hani Batı'da 68 modernleşen e, modern, polonya ve bireyselleşme ve kendini özgürle kend, bireyin özgürleşmesi kendini bulması şeklinde ortaya olan hani Batı'da 68 kuşağıyla özdeşleştirilmiş Doğu Avrupa'da daha farklı zamanlarda tezahür eden bir açılımdan bir çözülmeden bir işte e, değişimden bahsediyor yani bunun göstereni olarak da işte ...caz müziği özellikle çeşitli yerlerde ortaya çıkıyor. Yani bu üç tarihsel öğenin hani teker teker ele alındığı... ...Polonya Ulusal Sineması içerisinde pek çok örnek var. Hani belki bir ikisini bir arada ele alan. Ee, ama üçünü bu kadar iç içe geçmiş bir şekilde ve hani... E, ...birbirleriyle olan ilişkisini de bize karakterler üzerinden gösterecek şekilde yapmış olması... E, ...beni en başta hani etkileyen ve sarsan şeylerden biri oldu. Hı hı. Buradan da hemen aslında Hamit sana atabiliriz topu. Çünkü e, kimlikler meselesi e, ortaya çıkıyor. E, evet mesela buna sadece e, bu meseleye sadece bu meselelerle alakalı bir film olarak baktığın zaman çok iddialı bir e, söylem olarak görebilirsin filmi. Ama ben öyle görmüyorum. E, çünkü e, yönetmen e, Pawlikowski aslında tam Polonyalı denebilecek bir yönetmen. Değil. Şu anlamda. 18 yaşında ya da 19 yaşında İngiltere'ye göç etmiş hı hı. bir adam. Ve İngiltere'de yaşıyor bütün hayatı boyunca. O güne kadar yaptığı filmlerin hepsi İngilizce yapılmış filmler ve İngiltere'de yapılmış filmler. İlk kez kendi ülkesinde film çekiyor. Ve biraz bu film Pawlikowski'nin kendi geçmişiyle, Polonyalılık, Polonyalılığıyla olan bağlantısıyla alakalı bir film. Hı hı. Kendi kimliğini araştırmasıyla alakalı bir film diye görüyorum ben bunu. Ve Polonyalılık kimliği Holokost'la ya da Holokost'un inkar edilmesiyle veya Holokost'ta leh vatandaşların varlığının inkar edilmesiyle veya Stalinizm'le veya bu baskı döneminin katolik katolik ...çevrelerde nasıl etki yaratması... ...çok ilişkili, çok iç içe... Ee, ...kimlik, Polonyalı kimliği... ...bunu barındırdığı için ve bu... ...aslında bir kimlik filmi olduğu için... E, bu, ...bu meselelere... E, ...değiniyor film diye düşünüyorum... Hı hı. E, ...ve o anlamda bence... E, ...Emir'e katılıyorum, çok, çok etkili, çok başarılı bir film... E, bir yandan da bıçak sırtı yani Batır'a da bilirdi aslında bu kadar çok öğiye bir araya toplayan bir film. Evet yani sadece o yönden bakmış olsaydık ki benim hani bir izlememde hani bu tarihsel olgulara yeterince detaylı yaklaşılmıyor. Efendim hani Stalinizm'in hani sadece bu yönü mü var ya da işte Holokost sadece böyle mi ele alınır vesaire bu tartışmalar farklı Polonya filmlerinde farklı şekillerde ne kadar derinlikli yalandı niye böyle diye yani tepinmeye başladığınız anda yanlış bir yola girmiş oluyorsunuz film adına yani. Evet, evet. O, o öyle <gülüyor> baktığın zaman sonu da e, problemli, e, görünebilir, evet. problemli görünebilir, çok problemli görünebilir. Öyle bakmamayı tercih ediyorum ben de filme. E, ki zaten e, Pavlikowski'nin kendisi de söylüyor, e, bunun e, babasının e, half, e, yarı Yahudi olduğunu öğrendikten sonra e, e, bulduğu bir hikaye bu aslında. <gülüyor> e, o, o, o, o tecrübesiyle çok ilintili bir e, hikaye o açıdan yani kendisiyle alakalı bir hikaye e, o yüzden sadece ya, bu büyük meselelerin çözümlenmesi olarak değil de e, Paul kendini tanıması kendini araştırması ile alakalı bir film olarak görmek lazım evet. e, ve bu e, Polonyalı kimliğinin bu, bu kadar çok e, ölü bir araya tıkıştırması e, bence karakterler de çok iyi gösteriyor kendini e, iki kadın i̇ki karakter kadın de karakter, evet. e, Çelişkileriyle tanımlanılan karakterler. Bir tanesi çok bariz bir şekilde Yahudi bir rahibe. <gülüyor> en, en, evet, en, bariz en, bariz en bariz çelişkisi. En bariz çelişkisi. Diğeri birçok hayal kırıklığı yaşamış hayatında muhtemelen. ilk başta holokostu görmüş. Daha sonra belki... Umutlarıyla yaklaştığı komünizm ona stalinizmi vermiş ve e, yeni bir hayal kırıklığı yaşamış. E, Ailesini ve, kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Aynen öyle ve e, e, devlet ve e, birey e, çelişkisini içinde barındırıyor. Evet e, çünkü savcı neticede. Evet Hı. aynen öyle bir devlet, devletin bir parçası çok önemli bir parçası evet. yani Red Vanda e, diye tanımlanmış zaten evet. zamanında. Ve ee, değil mi Polonya'da da gerçekten Red Wanda diye bir kadın karakterden yola çıkarak yazmışlar e, diyebiliyorum. Şöyle şey e, yönetmenin Wanda diye e, tanıdığı bir kadın e, İngiltere'de tanıyor bunu. E, yaşlı bir kadın bayağı. E, ve daha sonra öğreniyor ki e, bu kadını e, e, Polonya'daki... E, Şeyden sonra Sovyetler e, Yıkıldıktan sonraki yeni e, lenme Sırasında e, Bir e, mahkemede Ona 8 yıl falan e, veriyorlar Sanırsam Hı -hı. E, çünkü çok fazla insanı Ölümüne göndermiş, göndermiş bir kadın, kadın. Evet. E, Ve şaşırıyor e, nasıl bu Bu kadar tatlı bir kadın e, çünkü Yaşlı halinde tanımış bu kadını Bu kadar tatlı bir kadın e, böyle bir Hayat yaşamış diye ama evet e, onun üzerine Hı -hı. E, Yazılmış bir karakter Oyunculukları da Tabi bu iki kadının ...yani gerçekten holağın üstü oynamıyorlar mı... ...ne düşünüyorsunuz oyunculukları konusunda? Harika gerçekten. <gülüyor> evet, yani özellikle... ...An'ın ya da İda'nın... ...hani başlangıçta hiçbir sese sahip bile olmayan... ...bütün master'ın sessizliği içerisinde... ...ve kendisinin de sessizliği içerisinde... ...bize çok fazla şey ifade etmeye başlayıp ...hemen başlangıçtan itibaren bu oluyor... ...ve hani kendisinin hani bir noktada dile geleceğini... ...ve kendini ifade eden o kimliği bulup ben buyum... ...diyeceğini bekliyorsunuz ama bunu yapmaktansa... ...gene... Oyunculuğuna ve sinematografiye hı hı. bırakıyor bizi. Ve hani bu yeterli oluyor. Hani çok zor evet. bir şey başarmak adına. Çünkü dediğimiz bu karmaşık kimlik sorunsallarının yani bir yerde bir hani sözle açıklanması icap eder diye beklerken siz son derece tatmin oluyorsunuz geldiği noktadan. Sadece evet. oyunculuk ve sinematografinin size bu noktada ilettiği şeylerden. Bunu bunu demen aslında çok e, manidar bir çünkü yönetmen de e, benzer bir şey söylüyor. E, ilk başta ee, İda'nın karakteri için çok fazla Diyalog yazmış ee, Ama bu e, Oyuncuyu bulduklarında ki Oyuncu, oyuncu değil. değil aslında <gülüyor> e, Felsefe okuyan e, bir üniversite öğrencisi Kafede e, buluyorlar ve e, bayağı uzun süre ikna etmeye Çalıştıktan sonra e, Oyuncu olarak seçiyorlar Onu seçtikten sonra e, Karakterin e, diyaloglarını değiştirmiş. Hatta değiştirmiş derken sessizliğinde çok fazla mana bulduğunu söylüyor <gülüyor> ve o yüzden e, diyalogların bir çoğuna atmış. Evet. Ee, ki hakikaten... Filmin içine şey bile koymuş yani. Senin kendinin ...yani ne kadar büyük bir insanlar üzerinde etki bıraktığını farkında değilsin değil mi? Aa evet Diyor. öyle. Bana hoşlanan saksafon evet. çalan olana böyle bir söz söyletiyor sanki yönetmenin hani... <gülüyor> Sözüymüş yani, gibi değil <gülüyor> mi? Olabilir, söylemek istediği evet. bir söz gibi bir ortaya çıkmış yani. Buradan da aslında bizim sinemamızdan bir oyuncu, bir kadın oyuncuya kulak verebiliriz. Merkez'in Görsel Hıfıza Projesi'nden Nilüfer Aydan'ı dinleyelim dilerseniz. Alet bana şunu söylerdi.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 Aşkımızın üzerine Yağmur da Emir Benli ve Hamit Özonur'la sohbetimiz sürüyor. Ee, bahsettiğim gibi az önce dinlediğimiz kayıtlar Mithat Film Merkezi'nin görsel hafızı projesi kayıtlarındandı. Ee, aslında oyunculuklar yarım kaldı biraz. Oradan yine devam edebiliriz. Ee, İda'yı oynayan Agata'yı konuştuk ama... <gülüyor> Diğer Agata'yı tanışmadık. <gülüyor> Diğer evet. Agata'yı konuşmadık. <gülüyor> ee, onun da yani inanılmaz bir oyunculuğu var ve benim... ...izlediğim... E, ...yani spoiler da vermek istemiyorum... ...dinleyicilere şu anda ama... E, ...çekilmiş ve oynanmış... ...en iyi intihar sahnesi herhalde... ...bu filme ait. Olabilir, yani, olabilir. olabilir kesinlikle katılıyorum. Ee, muhteşem bir intihar sahnesi ve etkisi hala... hala evet, benim ...üç de izlemenin üzerine... E, ...belki ilk izlememden... E, ...üç yıl geçti ama hala... ...unutamıyorum yani gerçekten. Evet. Evet, veya neden öldüğünü düşünmek de... Hani... Yani intiharların açıklaması zaten olması gereken şeyler değil belki ama hani film olunca elimizde böyle bir yani belki şey yapıyor. Çünkü bir yandan da ölümle iç içe bir hayat yaşamış bir karakter vardı Yani kızı orduyla beraber savaşmış, bütün yoldaşların öldüğünü görmüş. Bir sürü insanın ölümünü savaş sırasında görmüş. Ardından bir o kadar şiddetli yine Sovyet ordusunun Polonya topraklarında yaptığı şeyleri birebir görerek devam etmiş... Ve sonra kendisi bu savcı pozisyonuna geçtiğinde de... ...birebir devletin düşmanlarını... ...ölüme gönderdiğini... ...hani hafif bir buruk bir tebessümle gösteriyor. Bütün bunlar yani hani ölümden uzak... ...ya da ölümden ya da şiddetten korkan... ...ya da çekinen ya da bununla... ...yeni yüze, yüze gelmiş bir karakter olmadığını gösteriyor. Ama seneler sonra, bunları yaşadıktan seneler sonra... ...intiharı seçiyor. Hani bir açıklaması... Işte, oğlunu bulmuş olması. Yani oğlunu bulmuş olması... ...ve oğlunun kafatasını... ...kucağını alıp gidip bir Yahudi mezarlığına gömmüş olması... ...ama yani başka bir açıklama daha... ...başka bir açıklamalar daha gerekiyor gibi. Çünkü oğlunun zaten orada olduğunu biliyor. Bunu bize gösteriyor yani. Oğlunun zaten hemen hemen kimin öldürdüğünü ve ne koşullarda öldüğünü biliyor. Yani bu acıyı da yaşamış durumda. Neden o ana kadar durulmuş? Hani e, o sahneye ağırlığını getiren... Yani sinematografi özelliklerinden dışında, Hani içerik olarak ağırlını getiren şeylerden bir de, hı hı. hani bu gücü yani. Hani... O o o şey diyoruz ya, um, kişisel bir film ve e, aslında kişisel çıkmazların hı hı. E, filmi ve o, o kimliği tanımlamaya çalışmanın filmi e, ve o çıkmazların götürebileceği yollardan biri olarak sanırsam. E, e, Wanda'nın seçtiği e, yol e, Nihilizm, sinisizm ve sonunda Belki e, ölüm Başka yapabileceği bir şey yok e, Bir yandan da e, Diğer Agatha'nın ya da Ida'nın e, Seçtiği e, yol var e, O seçtiği yolun da tam olarak Aslında ne olduğunu da bir yandan bilmiyoruz hı hı. E, Son sahneye Yavaştan geliyorum ama e, yani e, Belki Ertelemek isteyebilirsin son sahneyi konuşmaya <gülüyor> Devam et e, e, Son sahneyi yorumlarken nasıl yorumlamamız gerektiği konusunda ben de biraz tam emin değilim. Şüpheliyim. Ama aslında bir yandan da o şüpheyi seviyorum. O, o, o ikircikliği seviyorum. Hı hı. Evet o ana kadar son iki sahneye kadar sadece statik bir kamera var. Hiç hareket etmeyen bir kamera var. Ve son iki sahne sadece hareketli kamera. Evet. Ve son sahnedeki hareketli kamera bayağı e, elde dolaştırılan bir kamera ve e, çok çok canlı hareket, bir kamera. Evet, çok e, Ve e, karakterin enerjisini veriyor bize, karakterdeki değişimi veriyor. Ama bunu şey olarak yorumlamak istemiyorum. a e, karakter sorunlarını çözdü ve yeni, yeni bir yola giriyor. O yeni yol e, ona belki e, güzel şeyler sunacak gibi bir optimizm diye yorumlamak istemiyorum veya... E, ee, sorunlarıyla çıkmazlarıyla çelişkileriyle barıştı gibi yorumlamak da istemiyorum. Aslında kendi de e, bu çelişkide bırakıyor bence. Çünkü daha önceki sahnelerde e, İda e, ben şu anda yemin etmeyeceğim buna hazır değilim diyor. Hı -hı. Ama oradaki yemin törenine katılıyor ve o yemin töreni olurken ya o simsiyah göre giyinmiş rahiblere bakarak ağlamaya başlıyor. Gözyaşları süzülüyor. Hı -hı. Bence yine gerçekten orada bir çelişki var ama Hani bir yandan da işte orada sevgilisi ya da işte aşık olduğu adamın söylediği yani işte evleniriz peki sonra <gülüyor> işte çocuklarımız olur sonra bir köpeğimiz olur sonra. Bir yandan da o dünyevi şeyin içine de giremiyor yani teyzesinin <gülüyor> <gülüyor> yaşadığı hayatın içine de giremiyor. Onun için yani bu o... başlangıçta söylediğimiz hani bir muhteşem şiddet içeren olaylar işte Stalin rejiminin şiddeti ya da holokostun yani. <gülüyor> Adı, adı konulamayacak derecede büyük olan şiddeti zaten bunları hani bireyin hani o tip bir cevap vermesi ve bunların üstesinden geldiğim Ben bu kişisel tarihimdeki etkilerini e, yani arkamda bıraktım ve yeni bir yere yürüyorum şeklinde bir açıklama zaten hani yetersiz kalıyor, kalıyor. her zaman. Hı -hı. Bunlarla beraber bunlara rağmen ya da bunlarla beraber bir adım atıyorum. Evet. Çünkü hani bir yerde e, o açıdan da hani. Sadece tarihsel olaylara böyle gülecek bir şey mi var? Niye gülüyor bu kız sonunda diye hı -hı. sinirlenebilirsiniz. O benim baştaki yanlış okumamdı işte de, hı -hı, demek istediğim. Hı -hı. Ama şimdi bu kendi aramızdaki tartışmadan ve hani bir başka o metinlerden sonra yavaş yavaş zaten ama ne yapılabilir? Bir yandan da hani bir sonraki adımı o kuşak attı. Yani sıfır jenerasyonu denilen hani 40'larda doğmuş olanların ne yapabiliriz sorusu. Zaten hani 60'lardan itibaren o belli bir yaşa geldikten sonra okuşak kuşak sormaya başladığı şeylerden biriydi ve hani bir şeyler yapması gerekiyor. Yani biyolojik olarak, fiziksel olarak bir enerji bir, e, bir harekete geçme e, güdüsü var içlerinde. Hı hı. Bu demek değil ki hani o şeylere güldük, geçtik. Şimdi orası durağındı. stalinizm durağındı ve işte holokost anlatılamaz derecede acıydı. Biz de öyle kalalım diye diyebilecek bir durum yoktu ve hani bütün herkesin yaşadığı bir Avrupa toplumunun tamamının yaşadığı o devinimi bu filmde aynı sadece o iki planda hareketli planda sondaki belki hı hı. işaretini veriyor yani evet. hani öyle bize bir çözümler şeyler üretmekten ziyade bu işareti veriyor aslında biraz biraz da sinematografiyle konuşmaya başladık çünkü e, filmin e, herhalde izlediğim en iyi sinematografilerden biri idaya ait e, ve gerçekten ne dediğin ...o bütün o statik kameradan... ...son iki sahneye kadar... ...son iki sahnede çok hareketli... ...bir kamera kullanmasına kadar... ...filmin... E, ...sinematografisi aslında senaryoya da... ...müthiş hizmet ediyor. Siyah beyaz çekilmiş bir film zaten. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz... ...sinematografiler hakkında? Ee, aslında şöyle bir durum var... ...sinematografisiyle alakalı. Sen diyorsun... ...senaryoya hizmet eden bir sinematografi var. Tam olarak değil... Çünkü e, yönetmen aslında senaryoyu sinematografi üzerinden şekillendirmiş biraz da hmm. e, senaryoyu e, senaryoyu ilk başta e, yarattığı halinden çok başka noktalara getirmiş film süreci boyunca Normalde Pavlikovski'nin film süreci şöyle işliyormuş. E, şey diyor Ben ilk başta e, eğer 6 hafta çekim yapacaksak 3 hafta çekim yaparım 3 hafta oturur e, editlerim filmi kurgularım. Üç hafta sonra yine çekim yaparım hı hı. çünkü genelde film kafamda hep başka bir noktaya gider ve o başka noktaya gitmesini kullanırım, ee, o enerjiyi kullanırım. Ee, ama bu filmde yapamamış onu. Bu filmde son haftaya kadar durmaksızın çekmişler. Ee, ama hissediyordum diyor. Bir şeyler değişmek istiyordu filmde ve benim de onları o, o, o, o gücün bir şekilde e, e, kanalize etmem gerekiyordu filme ama zamanım yoktu bunu yapacak ve tam o sırada e, Polonya yaşadığı en büyük e, Carford'sın adını <gülüyor> yaşadı diyor ve e, 15 gün mecburi ara vermişler ve 15 gün mecburi arada o sırada karar veriyor bu yeni değişimlere filmdeki ve e, sinematografi başka bir şey söylüyordu bana ve benim senaryom başka bir şey söylüyordu ben senaryoma güvenmiştim o noktaya kadar ama sinematografinin söylediği şeyin daha doğru olduğunu hissettim ve oraya o noktaya doğru e, ilerledim diyor. Aslında ee... yönetmenin çok ciddi müdahalesi de var değil mi onu da biraz anlatsana az önce anlattığını yani görüntü yönetmeninin Ah evet çekip e, şey e, görüntü yönetmeni ilk başta başladıkları görüntü yönetmeni her zaman çalıştığı görüntü yönetmeni ismini şimdi e, hatırlayamayacağım e, o e, onunla böyle bir ufak bir şey yaşıyorlar o, o bu filmde Pavlikovsky çok fazla risk almak istiyor çok yeni şey denemek istiyor ama e, o biraz eski kafa bir e, görüntü yönetmeni belki bilmiyorum e, tanımıyorum kendisini ama e, bir çıkmaza giriyorlar ve e, o sırada sağlık problemleri de yaşadığı için ben bırakayım bunu diyor ve bırakıyor. E, bir hafta sonra sanırsam. E, ve yeni bir yönet yönetmeni bulamıyorlar. Kamera operatörü e, devral Devamlıydı. devralıyor filmi. Ve kamera operatörüyle beraber çekiyorlar filmi. Işıkları o yaptı. E, kompozisyonları e, Pavlikovski yapıyor. Işığı... E, e, e, kamera operatörü yapıyor Hı -hı. ve muhteşem ışık yapmış evet, yani gerçekten. muhteşem. Bu arada bu o zaman kompozisyonla ilgili kompo... bir evet, tane nokta yani. bir Hı -hı. bahsettiğimiz o üçte birinin paylaşılmasından Hı -hı. ziyade hani beni bu statik kamera ve hareketli kamera ikiliğinden daha da çok etkileyen filmin çok kritik yerlerinden hani, duygusal anlamda yani trajedinin nereye gideceğini tam olarak kestiremediğimiz anlarında şunu demek istiyorum yani ...o duygusal ağırlığın karakterlerde ne yarattığını... ...kestiremediğimiz anlarda... ...sinematografi muhteşem hareketlere girişi... Şu, ...şöyle yani... ...kadınların vücutlarının... ...kadrajın dışında kalan parçaları... Bölünmesi Yani normalde hata olarak görebileceğiniz pek çok şey hı hı. çok ustalıklı bir şekilde. Hani neresinin kesildiği ya da o hafif bir kamera hareketiyle yeniden kadraja girmesi. O duygunun devinimini çok hafif de olsa bize gösterecek şekilde hafif bir kamera hareketiyle yeniden vücudun tamamının kadraja girmesi. Ya da yüzün yarısının ya da vücudun sadece bir bölümünün gözükmesi gibi çok ince detaylarla kompozisyonunu evet. ıı, değerlendirmiş durumda. Ee... Bir de daha geniş bir hemen hemen bütün filme yayılmış olan bir üçte bir şey, evet, on, onda da um, karakterleri her zaman um, frame'in um, çerçevenin üçte birine uh, sıkıştırıyor. Alt tarafta görüyoruz karakterleri. Üst üst taraf tamamıyla uh, zaman zaman sadece gökyüzü var, zaman zaman binalar uh, karakterlerin tepelerinde, uh, zaman zaman ağaçlar, kimi zaman uh, onları kıstıran uh, tavanı görüyoruz. Tavanlar, duvarlar uh, yani. ve bu haliyle o kısılmışlığın, o üzerindeki baskının belki Katolik Kilisesinin baskısının, Stalinizmin baskısının karakterlerin üzerindeki etkisini. Çok iyi e, görselleştirdiğini düşünüyorum bu bu seçimin e, Sinematografi açısından. Bir yandan da bu şey sahnesi var ya e, işte anlatıyor ya senin annen böyle biriydi, şöyle biriydi diye e, orada işte vitray yapardı annen diyor. Sonra kız işte o evlerine gidiyor, evleri hı. buluyorlar. <gülüyor> orada ahıra giriyor ve orada vitray var. E, oradaki şey çok güzel, ışık oyunu o kadar güzel geldi ki bana yani İda'nın e, ...yüzü ışıkta... Hı hı. ...ama teyzesi geliyor... ...Van'da karanlıkta kalıyor ama... Hı. ...yani işte orada bir sürü anlam yükleyebiliriz izleyici olarak yani onu annesi yapmıştı o ışık ve söyledi i̇şte, söyledi e, şey de çok mana aldı çok mana evet. şey, e, e, e, e, inek in, inek pisliği inek içinde, içinde bitrahi diye <gülüyor> tam da annenin görevi dedi evet, e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programda ama şunu da değinmeden geçemeyeceğim yani e, bu hikayeyi bir e, rahip ve bir amca üzerinden de kurabilir yönetmen Hı. Ama iki kadın üzerinden kurdu ve çok etkileyici iki kadın üzerinden kurması... Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Böyle bir şeyle bitirmeyeyim tabii. <gülüyor> en sevdiğimi çok tavsiye ediyorum gibi değil ama gerçekten bir benim için başyapıt. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz siz de? Belki müziğe geçeceksek müzikten iki kelime de bitirmeyeceğim. Olur, olur. Yani. olur tabii. Benim için de başyapıt. <gülüyor> şey <yapamazak. gülüyor> son, son senelerdeki evet. en iyi filmlerden. En iyi yani bir şey yapmıyorum. Ya, müzikle ilgili bir yine hani duyguların özellikle İda özelinde çok ifade edilmemesi durumu söz konusu. Yani Vanda'nın e, bunu yapmak çok fazla Vanda'da da fazla fazla ifade edilmesi söz konusu sinirini, şeyini fazla yaşayan bir insan. Hani bu büyük bir kontrast. Ama müzik anlamında e, e, yapılan bir şey var. Yani eski dünyanın müziklerini klasik müzik olarak hep diyecektik şekillerde e, bize sunuyor. Yeni dünyanın müziklerini de işte Amerikan Cazı Coltrane klasikleriyle vesaireyle bize bunu sunuyor. İda'nın kulağı ise yani Kulağı da bakir yani bir yerde ve ikisine de aynı derecede hani duygulanım olarak yakınlaşabiliyor ya da uzaklaşabiliyor ve hep bir iletişim kurabiliyor bu müziklerle. Gidiyor soruyor ediyor ve hani mesela geldiği zaman teyzesinin intihar ettiği eve yeniden aynı müziği açıyor. Teyzesinin intihar ettiği plağı bir daha dinliyor veya o kol trenini yakaladığı duygulanımı yeniden işte erkek arkadaşı olacak kişiyle yaşıyor ve bu bize hani birazcık... İki geçmişteki müzikli ve yeni müzikli İran'ın kendi içinde ileriye taşıdığı, o bahsettiğimiz sondaki enerji dediğimiz hı hı. şeyin hı hı. hani müziksel olarak da hani göstereni haline geliyor sanki İran karakterine sırf hiç, e, o müziği dinlemesi ve ona verdiği tepkiler üzerinden. <gülüyor> Aşkımızın üzerine Yağmur Yargı'nın sonuna geldik. İda'yı konuşmak için çok doğru iki isim seçmişim. Emir <gülüyor> Benli'ye ve Hamit Özanır'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, şarkı, kapanış şarkımızı da sen seçtin Hamit onu da. Ee, sunarsan çok seviniriz. Bir ee, kez daha çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. teşekkür işte, ederiz. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. çok uzun süre bekliyordum buraya gelmek için. Hayallerim gerçek oldu. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> um, e, e, evet şey, son e, şarkı e, A Single Man filminden e, Tom Ford'un e, muhteşem filmi, her şeyiyle bütünlüklü filmi ve ee, müzik evet. de onun çok önemli bir parçası ee, müziği iki insan yapıyor filminde ee, bunlardan biri Shigeru Mabayashi ee, Wong von filmlerinin Şimdi de e, müziklerini yapan adam ee, onun e, e, müziklerinden biri George Waltz ee, birazdan dinleyeceğimiz müzik çok teşekkür ederiz